Rüyalarla amel edilmezmiş ama biz istihareye yatıp olayları evet. değerlendiriyoruz. İstişare mi önemlidir yoksa istihare mi önemlidir? Evet, tabii istihare de önemlidir, istişare de önemlidir. Birbirinin alternatifi değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor hı hı. diyor ki Hz. Peygamber bize Kur'an öğretir gibi istihare duasını da öğretti. Ve pek çok işimizde istihareye başvurmamızı emretti. İstihare demek bir işin hayırlı olup olmadığını istemek demek. Hayırlısını istemek evet. demiş, demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir insan herhangi bir şey, iş yapmak istediğinde iki rekat namaz kılsın, namazının sonunda ellerini açsın. Ya Rabbi sen kudret sahibisin, sen bilirsin ben bilmem. Şayet yapmak istediğim bu iş benim hakkımda hayırlıysa geniş uzun vadede ve kısa vadede bunu benim için takdir kıl, takdir et. Eğer e, ve mübarek et, eğer hayırlı değilse e, bana daha hayırlısını ver. Bu işi de ben de o işten e, ayır, ayır diye Hazreti Peygamber öğretiyor. Evet. Şimdi bir insan istihare yapacak. Ancak istihareden önce yapmak istediği işin ne olduğuna dair bilen kişilere de danışacak. Yani örnek veriyorum bir evlilikse eğer bu mutlaka ve mutlaka danışacak. Bir iş kurmak istiyorsa bilen insanlarla istişare edecek. Onların görüşlerini de alacak. Ki istişare etmek Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber'e bir emridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bile Cenabı ı Hakk'a Diyor ki herhangi bir iş yapmak istediğin zaman e, istişare et, azmet ve daha sonra Cenabı Hakk'a tevekkül et. Dolayısıyla insan istişare edecek ve daha sonra istiharet edecek. Şimdi rüya meselesi insan istihareyi yaptıktan sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte rüyanızda şunu görürseniz bu işi yapın, rüyanızda şunu görmezseniz yapmayın diye bir ifadesi yok. Ancak alimlerimiz, fakihlerimiz bir nasa da dayanmadan, bir hadise de dayanmadan belki genel ilkelere riayet ederek demişler ki eğer bir Müslüman yeşil rengini gördüğü zaman, beyaz rengini gördüğü zaman bunlar hayra delalet eder. O işi yapabilir. Eğer e, siyah bir renk gördüğü zaman o işi yapmayabilir. Mesela i̇bn Abidin denilen büyük bir Hanifi alimi vardır. O kitabından bundan bahseder. Dolayısıyla istihara neticesinde mutlaka bir rüya görmeyi beklemeyelim. Biz istişaremizi yaptıktan sonra istiharemizi de yapalım. Ve daha sonra eğer gönlümüzde bir ferahlık buluyorsa ve bir rahatlık buluyorsa o işe karşı cenab Hak bir sevgi koymuşsa kalbimizde artık tevekkül edelim ve o işi yapalım. Mutlaka rüya da bir şey görmek gerekmiyor. Rüyayla amel meselesi şöyle. Yani bir insan rüyasında diyelim ki herhangi bir şeyi gördü. E şunu yap veya kutta şunu yapma denildi rüyasında kendisiyle. O rüyaya dayanarak kendisi ona göre hareket etmemelidir. Evet, Ameliyat meselesi burada bambaşka bir şey aslında. Bambaşka bir şeydir yani. Evet, Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederiz.